Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bu programda ben ve Polat Doğru sizin yaşamınızda önemli olacak kavramları el alıp bir sohbet oluşturuyoruz. Ve umuyoruz ki bu sohbetin sonunda sizin zihniniz açılıyor. Hayata baktığınız zaman böyle sanki gözlük camını temizlemiş gibi daha çok olayları aşikar şekilde görüyoruz. Şimdi Polatçı merhaba, Merhabalar hoş geldin. Hocam. Bugünkü konumuz ne? Hocam bugün erkek erkeğe şöyle kadın erkek ilişkilerinden sohbet edelim diye düşünüyorum. Evet, bir, bir ama, bayan yani... lazımdı değil mi aslında burada? <gülüyor> bir, bir bayan olsa iyi olurmuş ama hocam programımızın yönetmeninin bir bayan olduğu, yapımcısının bir bayan olduğu bilinciyle bu programı yürütelim şu dakika evet. itibariyle. Ee, kadın erkek ilişkisini biraz ben konuşmak istiyorum bugün ama... Evlilik kapsamındaki kadın erkek ilişkisinden biraz bahsedelim Anladın. istiyorum. Konu çok geniş çünkü yani, yani öyle bir kere iki kereyle falan e, bitirebileceğimiz bir konu değil. Evet. Bir diğer tarafı da şu bence bu konunun bu kadar önemli olmasının bir diğer boyutu da e, sizin şöyle söylediğiniz bir şey var. Bugün ailelerde ne olduğunu bana söyleyeyim ben bu toplumun geleceğiyle ilgili bir şeyler söyleyeyim diyorsunuz. Evet. E, Türkiye'nin geleceği bugün ailelerde yaratılıyor ve oradaki model ilişki o aileyi oluşturan kadın ve erkeğin model ilişkisi. Evet. Çocuklar bu ilişkiyi öğreniyorlar ve o ilişki içerisinde bir hayat kurmayı öğreniyorlar. Uzun vadede ne yaşayacağımız, nasıl bir toplum olacağımız da orada vücut buluyor diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Bu evet. yüzden bu ilişki çok önemli bir ilişki. Ee, kadın erkek ilişkisi her yerde var. Evet. Fakat şöyle de bir algı var. Ben onu sormak istiyorum size. Yani ne onlarla ne onsuz gibi bir de bir tavır var. Evet. Siz katılıyor musunuz buna? Ee, ben bu söylevin aslında <gülüyor> e, sorumsuzca, bilinçsizce ortamda <gülüyor> diye böyle gülmek için söylenmiş bir söz olduğunu düşünüyorum. Einstein'a bir söz affedilir. Aha. Hayatımda ben iki kişi anladı. Onlar da yanlış anladı. <gülüyor> şeklinde. Bu pardon yani çok ıı, akılsızca söylenmiş evet. bir söz ve Einstein kesinlikle böyle Söylenmiştir. bir söz söylememiştir ama anlamamayı kendilerine şiar edinen anlaşılmamaktan sürekli şikayeden insanların sığındığı bir yer gibi. Doğrudur. Onun için böyle bir tavır içerisinde biz bugün başlamayalım. Kadın ve erkek Heh. birlikte kadın olarak ve erkek olarak yaşayabilir. Ve birbirlerinin gözlerinin içine bakarak iyi ki Allah seni kadın yaratmış ve de ona iyi ki Allah seni erkek yaratmış diyerek mutlu bir hayat yaşayabilirler. Zaten içi boş hocam yani ben bu lafın içinin dolu olduğunu da düşünmüyorum bir diğer taraftan. Ne onlarla ne onsuz e yap bakalım onsuz o zaman yani hı hı. E, bu müessese kendini devam ettiriyorsa çok uzun evet. zamandır burada varsa Halen kendi devamını sağlayabiliyorsa bence bir ihtiyacı karşılıyor. Ha şikayet edilen tarafları oturulur konuşulur. Her neyse onlar onların üstüne gitmek, onları bir şekilde konuşmak bana çok önemli geliyor. Bu Ama... geçen hafta konuşmuş olduğumuz sınırlar ve sorumluluk bilinci ile ilgili. Sorumluluktan kaçmak isteyen insan için. Çok güzel bir güzel. Ne yapalım Bunlar bunları etmek mümkün değil mümkün ki. Mümkün değil tabii. Ne onların ne onasız falan gibi. Her altı yiyebilirsin <gülüyor> o zaman. Yeter ki böyle bir laf söyleyiver. Kaç git. Sorumluluk almamak için söylenmiş bir şey. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Ve ona göre eşliyoruz. Şimdi madem bunu ciddiye alıyoruz o zaman biraz zorluklarından falan da bahsedelim diye düşünüyorum. Ciddiye alma aynı zamanda gerçekçi bakmayı da gerektiriyor diye düşünüyorum. Şimdi bir evlilikten bahsettiğimizde evet bu işin içerisinde bir kadın var bir erkek var. Dolayısıyla iki tane insan var. Bu iki tane insanın beraberinde getirdiği bir sürü rol var. Bu evlilikten kaynaklanan bir sürü rol var. Değil beraberinde mi? getirdiği değil rol değil nedir? Bir evet. kere birinin kızısınız, birinin oğlusunuz. Evet. Ne bileyim işte başlangıç. işte başlangıç evet. itibariyle. Evet. E, o ilişkinin içerisine girdiğiniz zaman artık birilerinin damadı, birilerinin gelini olmaya başlıyorsunuz. Öf, başladık yani. Evet. Bir başka bu sefer kombinasyon işin içerisine girdi. Evet. Hayatta bir takım beklentilerle geldiniz. Bu beklentiler de bu ilişkinin içerisinde yer almaya başladı. Evet. Senin beklentilerin, benim beklentilerim. Birbirimizden bağımsız beklentilerimiz var. Bir de birbirimizden beklentilerimiz var. E, bütün bunları bir araya aldığınızda var oğlu var. Bu gelişiyor da gelişiyor, gelişiyor. Bir de pardon sözünü kesti. Bu ilişkiden beklenenler var. Tabii. Kız tarafı bekliyor, oğlan, oğlan tarafı, tarafı bekliyor, bekliyor, dayısı bekliyor, Tabii. amcası bekliyor, mahallesi bekliyor, komşusu bekliyor. Bekledikleri Kültürün var. sizden yani bekledikleri var. Yani o beklentiler var. de işin içerisine geliyor. Tanımlar var. Çünkü damat böyle davranır. 5 senelik damat böyle davranır, 10 senelik damat böyle davranır. Evet. Yeni gelin böyle yapar, eski gelin böyle yapar. Kız evlenince böyle olur, oğlan evlenince böyle. Olur. Bunların hepsini bir araya aldığınız zaman öyle bir bohça çıkıyor ki yani hani benim Bayağı çocukluğumda çıfıtçı çarşısı derlerdi. <gülüyor> evet. Aynen onun gibi. Yani evet. Tıkıştırılmış içine ne varsa. Şimdi bu kadar karışık bir şey yaptığınız zaman o hakikaten sorun çıkartmaya çok müsait olur. Evet. Tabii bir de bunun farkında olup olmama meselesi var. Aynen öyle. Yani bu var, gerçek. Evet doğru gerçek. Şimdi şu anda ben yer çekiminin farkında değilim. <gülüyor> Ama o var, var. ve ona karşı ettiğim zaman e, düşebilirim, kıra, bir yerimi kırabilirim Çok şuraya doğru. bir şekilde yaralanabilirim. Yani bunların farkında olmamak bunların olmadığı anlamına gelmez. Gelmez, gelmez. Adama ne biçim gelin derler. Aynen öyle. Böyle şimdi, gelin mi olur derler. Şimdi eğer zaten her şey o beklentilerin çerçevesinde yürüyecek olsaydı bir sorun çıkmazdı. Yani kültürün tanımladığı gibi gidiyor olsaydı bütün sistem. Yani ben kültürün tanımladığı şekilde damatlık yapabilseydim, kültürün tanımladığı şekilde evlat olabilseydim, kültürün tanımladığı şekilde eş olabilseydim ve karşımdakiler de bunu kültürün gerektirdiği gibi yapıyorsa hiçbir sorun çıkmazdı. Bayağı matematik problemi gibi olurdu o zaman. Yani iki artı iki eşittir dört. Evet. Ama davranış bilimleri için durum böyle değil. Yani 2 değil. artı 2 vaziyete göre 7 de yapabilir, 17 de yapabilir, 27 de olabilir, 0 de olabilir. Sıfır da olabilir. <gülüyor> Aileden aileye, kişiden kişiye evet. her halükarda değişir. Fakat evet. herhalde şöyle bir anahtar doğru olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz ona? Sorun haline getirip getirmeme kişisel tercih. Sıkıntı çıkması beklendik bir şey. Evet. Yani bu kadar kalabalığın, bu kadar yoğunluğun olduğu bir yerde... Sıkıntı olabilir. Onu sorun haline getirip getirmemek de bireylerin kararı diye düşünüyorum. Aynen öyle. İşte önce farkında olun, bir karar vermek lazım. Ee, benim daha önceki televizyon programlarında uyguladığım bir şey vardı. Yani kızı, e, damadı, Aha. hayalen o rolü verdiğim insanları kaldırırdım. Kıza derdim ki bak bu senin anan, bu da senin baban. Tut bakalım şimdi yastıkları. He? Aynı şekilde olana da bu senin anan, bu baban. Haydi bakalım. Sakın bırakmayın ha. Aha. Şimdi sizi evlendiyorum, birbirinizi kucaklayın. İhtişemiyorlar ki birbirlerine Çünkü arada. Yani. Şimdi e, onun için bunları atmayacağız. Ama bunları divana o şekilde koyacağız ki sırtımızı yaşlayamaz. Yaş. Aramıza değil. Yanımıza alacağız, sırtımızı yaşlayabileceğiz. Şimdi bunun farkında olmadan ömür boyu taşırsın. Taşırsın. Bu ülkede bence araştırma yapılsa... Kaynvalidelerin geçinememesinden dolayı boşanmış insanların sayısı çok fazla. Şimdi bu bir. İkincisi kadın erkek ilişkisinden bahsediyoruz. Kız gençliğinden beri Aha. E, hayal dünyası içerisinde nasıl bir erkekle evleneceğini düşünmüş. Evet. Onunla nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünmüş. Doğrudur. Bir dünya oluşturmuş Doğrudur. ve buldum diyor. Evet. Hayal dünyası içerisinde Şimdi bu tamamıyla O bohçanın dışında olan bir şey <gülüyor> Doğru ee, Ondan sonra erkek dair şekilde. şekilde Şöyle o da bir kız daireceğim evet. diyor Bakıyor gülüşü, saçı, dudağı Efendim, beli e, Hal ve hareketlere uyan O da kendine özgü beklentiler içerisinde Ve bunların kendilerinin dahi Hangi beklentiler içerisinde olduklar farkında değiller evet. Bir hayal dünyası içerisinde bir araya geliyorlar. Bunu konuşmaya ve tanımaya dahi imkan bulmadan evleniyorlar ve birden diyor ki Aynen. ay diyor sen beni aldattın diyor. Ne demek aldattın? Hiç de göründüğün gibi değilsin diyor. Halbuki bütün affetmeler <gülüyor> ona ait. Ne yaptım ben yaniyim diyor adam. Veya o diyor ki ya benim evleninceye kadar yüzüme güldün şimdi neler yapıyorsun diye aşanlar çıktı falan diyor ortaya. Bir de bu var. Yani o bakımdan o kadar çok gizli tuzaklar içerisinde var. ki. Ve bunların farkına varmak hakikaten olgunluk ister. Ve sanki doğada e, sen gençken bu gizli tuzaklarla evlen evlenebildiğin <gülüyor> şeklinde... Şeyini çekmiş böyle programını oluşturmuş. Sonradan uyanıyorlar. Aa ben ne yapmışım ya? Peki yaş ilerledikçe evlenmek bu yüzden mi zorlaşıyor hocam? Tahmin ediyorum. Etkisi vardır muhtemelen değil mi? Tahmin ediyorum bunun çok önemli bir etkisi var. O bakımdan bilinçlenmek. Yani kadın dünyasını tanımak. Hı hı. Erkek dünyasını tanımak. Bu kadın dünyasını erkek dünyasını tanırken aslında, aslında tanıdığın kendi dünyan oluyor. O nedenle mesela ben bakıyorum. İlkokulda aşık oldum, ortaokulda aşık oldum, lisede aşık oldum, üniversitede aşık oldum. Her birisinin net kazancı kendimi tanımayla ilgili oldu. Yani diyorum ki Aa, kendimi tanımam için aslında evet, bu sürecin içerisine şey. girmiş çıkmışım ben şeklinde. Onun için kendini tanıma konusuna çok önem veriyorum. Bir de şöyle bir algı var. Yani siz mesela... Kadın erkek ilişkisinde insan insana ilişkiden bahsediyorsunuz. Ben bunun bazen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani siz kadın kadınlığından vazgeçsin, erkek erkekliğinden vazgeçsin, sadece insan insana bir ilişki olsundan bahsetmiyorsunuz. Bu bu, bu işin doğasına aykırı zaten. Yani evet. Kadın kadın kimliğiyle, erkek erkek kimliğiyle o ilişkinin içerisinde bulunacak ama insanca bir hayat sürdürebilirler diyorsunuz. Değil mi hocam? Benim şimdiye kadar gözlemlerim şu bir kere kadının bir biyolojik yapısı var Aha. erkeğin bir biyolojik yapısı var salgıları farklı bu bir gerçek Doğrudur. ve bu gerçek üzerine kurulu bir psikolojik yapısı var Doğrudur. kadınca davranmak erkekçe davranmak durumu ve bunun üzerine inşa edilmiş bir sosyal roller yapısı var hı hı. şimdi bütün bunların altında yatan can dediğim evrensel insan olmanın özü var ona ruhsal yapıda diyebiliriz. Eğer ben bu can cana ilişkiyi kuramazsam insan insana bir konuşma, etkileşim sevgi zeminini oluşturamamışsam sana garanti veriyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde biyolojik sıkıntı haline gelir, psikolojik sorunlar sıkıntı haline gelir ve bunların üzerine inşa edilmesi gereken sosyal roller Karma karışık bir hapishane yaratmaya başlar. O bakımdan benim için en önemli konu bir kadının bir insanın ailede insan insana konuşabilecek bilinçleri var mı yok mu? Bu çok önemli. Yani kültür tabii bunun bu şekilde yaşanmasına çok müsaade etmiyor şu anda diye düşünüyorum. Ya aklıma ya... bir şey geldi. Sayılabilir miyim? tabii, tabii sıra bakma. Şimdi eee um... bana bir Anadolu kentinde anlatıldı bu. Bu herkesin seylan ettiği bir ortamda. Bir bu... amca yaşlı el arkada yürüyor. Bir bakkalın önünde oluyor. O da Aha. çok mukallit bunu anlatmış bana anlatan arkadaşa. <gülüyor> diyor ki el arkada yürürken arkadan karısı diyormuş ki ben adam yerine koyma hep önden giden. Niye memlek konuşma niye dönüp bir şey söyleme hep ben arkadayım <gülüyor> falan şeklinde. Adam dönüyor el arkada bakıyor diyor ki ne konuşayım seninle? Ne diyor. Askerlik arkadaşım mısın diyor. <gülüyor> Şimdi burada kadının bir çırpınışı var Vay. hesaba alınmak Vay. için. Ve adamın bir şeyi bir şey ifade edişi var. Ne konuşayım Aynen. seninle diyor. Aynen. Yani erkek olsan da konuşmam. Askerlik arkadaşım olman lazım. Aynen. Benim seni hesaba almam için. Şimdi böyle bir tavır o kadar yaygın ki. Ve o nedenle bu insan insana zemini oluşturamamış insanlarda ben lokantalarda falan görüyorum. 15-20 yıllık, 30 yıllık evliler. Ve Polat, bakıyorsun oturmuşlar. Adamın şöyle bir öfkeli, canı sıkkın, bomboş bir bakışı var şöyle bir. Kadının hiçbir şey konuştuğu yok. Onun da daha ziyade şikayetçi bir ifadesi var. O da böyle. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika bakarlar. Evet, kusura bakmayın değerli izleyenler. Böyle bir ifadesiyle sizi bekletmeyeceğim. Kısa bir aradan sonra... ...evlilikte kadın erkek ilişkisi konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Kadın erkek ilişkisi toplumun en önemli ilişkilerinden birisi ve hakikaten kadın erkek ilişkisi sağlıklı olmadan bir toplumun geleceğinin sağlıklı olması mümkün değil. Ve biz onunla ilgili konuşuyoruz. Hocam şimdi ben sağda solda işte sokak röportajları dinliyorum, insanları konuşurken dinliyorum falan. Birçok insan ekonomik sıkıntıların ilişkileri zorlaştırdığından ve problem yarattığından bahsediyor. Eee ben bir yerinde böyle hafif katılıyor gibiyim ama bir yerinde de bir itirazım var. Tam ne olduğunu da bilmiyorum ama içimden bir şey ya hayır ya çok da belirleyici değil diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani koşullar yerinde olsa, ekonomimiz iyi olsa, para pul sıkıntımız olmasa biz süper bir çift oluruz demeye getiriyor insanlar. Bu bence abartılı bir ifade olur. Eğer daha önce sözünü etmiş olduğu kadın ve erkeğin ilişkisi insan insana zemin oturmuşsa hı hı. sınırlar ve sorumluluk bilinci içerisinde saygılı bir şekilde hı hı. evetlerini bulmuşlarsa gelecekle ilgili evet. bu sıkıntılı dönemleri atlatırlar ve atlatırken bunu da bir zevk haline getirirler evet. ve sonra nasıl bir evet demişlerse <gülüyor> onun daha büyümesi ile ilgili Çocukların içinde yetiştiği ortamla ilgili biz denen bir noktaya doğru gelirler. Ama bu bilinç yoksa paranın olmasından dolayı bir tolerans artmıştır ama mutlu değillerdir. Aha. Onun için biraz para sıkıntısı olduğunda hemen birbirini suçlama ve çatlama durumları başlar. Çünkü birbirleri için fedakarlık yapacak, sevgilerini birbirleri için kullanacak bilinci henüz erişememişlerdir. İzin verirsen Eğer dinliyorsa buradan selam ederim Benim Celal abim Kendi evliliği ilgili Askeri hakim Aha. Üst hemen bir maaşla Ve hemen evlenme Sevgili yengem Söylü yengeme de buradan selam ederim Durumu var Doğancım diyor Evlendik bir masa iki sandalye Bir yatak vardı diyor <gülüyor> <gülüyor> Ne buzdolabı ne çamaşır makinesi Hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Süheyla'yla beraber her ay ne kadar attırdık diye bakardık. İlk çamaşır makinesini aldık diyor. Hopladı, zıpladık, birbirimize <gülüyor> sarıldık diyor. Ay diyor, uyuyamadık diyor. Gel şunu bir çalıştıralım <gülüyor> herkese sabahı. İkimiz çalıştırdık diyor. Bir buzdolabı aldık diyor. Aman Allah diyor, çağırıp komşuları göstereceğiz. Buzdolabı aldık, buzdolabı aldık meselesi. <gülüyor> Fakat Doğancığım diyor ya bunu yaparken o kadar birbirimize yakınlaştık. O kadar zorlukları bir göğüsledik ki çok yakın dost olduk, arkadaş olduk. Ve Celil der Aha. ona, o da Seyil der birbirlerine. Ee, ve şimdi korkusu şu. Ya çocuklarımız çok dayalı, döşeli bir eve giriyorlar evlendikleri zaman. Bunlar birbirlerine yakınlaşmak için Aynen. birlikte hangi mücadele yapacaklar diye düşünüyorum. Aslında az önce söylediğiniz hikayeyle ne kadar güzel ne değil mi? Adam niye askerlik arkadaşın mısın diyor. Askerlik arkadaşına özel kılan nedir? Evet. Bütün o yokluğu, bütün o zorluğu, bütün o sıkıntılı dönemi paylaşırsın. Evet. Ve sen istesen de istemesen de o ortam seni takım arkadaşı haline getirir. Ben karı koca ilişkisinin çok önemli boyutlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani sizin abinizin örneğinde de abinizle yengeniz de, Takım arkadaşlığı yapıyorlar. Şimdi buna bir hakikaten ya of deyip girişmek de mümkün. Hiçbir imkanımız yok. Elimizde hiçbir şey yok. Kimse yardım etmedi. bilmem ne demek de mümkün. Bir diğer taraftan da bunu da biz yaptık ya. O kadar da güzeldi ki demek mümkün. Evet. Ve her ikisi de beraber müşterek bir gelecek için birlikte çaba gösteriyorlar. Aha. Şimdi bu... Çocuk olduğu zaman mesela boşanmalara bakıyorsun. Tabii. Çocuk olduktan sonra boşanmalar müthiş hızla artıyor. Çok. Çünkü o sosyal roller çocuğa bakma kadının işidir demiş. Kadın hem çalışıyor hem çocuğa bakacak. Hem evdeki bütün işleri götürecek. Kaldıramıyor bitmiş vaziyette. Ama eğer takım arkadaşıysak o zaman kolları ısırıyorsun. Ve onun dinlenebileceği, oh, kendine gelebileceği ortamlara yardım etmeye başlıyorsun. Ve zaman içerisinde o geri dönüyor sana. Döner hocam dönmez olur mu? Ve başka bir şey daha var. Kimse sizden müthiş bir performansla beklemiyor böyle bir durumda. Yani bir annenin fiziksel beraberinde getirdiği avantajlar bir erkekte yok. Bunu kabul etmek lazım. Ama orada sizin insan olarak, hayır benim buna destek olmam lazım, bu durumda benim de yüklenebileceğim bir şeyler var deyip, elleri kolları sıvayıp girerseniz tüm acemiliğinize, tüm beceriksizliğine rağmen kabul edilebilir oluyor. Kimse sizden %100'lük performans beklemiyor. Ama o zaman o kadın da diyor ki evet ya diyor bu, bu doğru adam diyor bak evet. elinden geleni yapıyor diyor. İyi evet. bir baba olmak için, evet. iyi bir eş olmak için elinden geleni yapıyor diyor. Evet. Bundan fazlasını zaten yapmayacak evet. adam. Zaten yaptığı şeyler hatası da bile olsa canım çabalıyor diyor. Çabalıyor ya. diyor. Çabalıyor, çabalıyor diyor. diyor. Yani doğa o kadar güzel oturturmuş ki o sistemi o zaman başka bir şey olmaya başlıyor. Evet. Ama bunun olabilmesi için o ilişkinin kendi içinde güveni barındırıyor olması lazım. Kadın şunu düşünmeyecek. Yapabilir ama yapmıyor demiyor kadın o zaman. Eğer güven varsa gerçekten ah canım benim elinden geleni yapıyor diyor. Evet. Ama gerçekten. ortada güven yoksa vay diyor işten kaçmaya çalışıyor diyor. Ve bence yani bir kadın erkek ilişkisini tanımlayan en önemli kavramlardan bir tanesi güven. Evet. Kesinlikle. Ve bu hak hukuk meselesinde de çok önem veriyorum. Yani bir kadının işten içe kocasına... Sana hakkımı helal etmiyorum of. demesi Çok önemli of. Ve Yani analar babalar çocuklara derler Böyle sana hakkı, analık hakkımı Babalık hakkımı derler ama Bu eşler arasında da aynen Böyle aynen hocam. Ee, Ve e, o ayrı bir konu Fakat bunun altını çizmek istedim İşte bunun altında yatan Temel zemin insan insana ilişki Kadın erkek ilişkisinin Sağlıklı olabilmesi için her iki tarafında aynı andaki şeyi birden görmesi evet. lazım. İnsan kadın, insan erkek. Aynen. İnsan evet. insana konuşurken aynı zamanda kadın ve aynı erkek. zamanda erkek olduğunun farkında olması farkında lazım. Olması lazım. Ben orada Hakkari'de aslında çok güzel biterim. Yani eşitlik bazen aynı duyguyu vermiyor bana. Yok. Eşitlik aynı şekilde değil. Yani bu öyle bir durum ki birinin 10 paydan 8'ini alması lazım. Çünkü o 8 paylık çalıştı. Birinin bu 10 paydan ikisini alması lazım çünkü o 2 paylık çalıştı. Yani eşit mi? Eşit değil ama bu durumda olmamalı da. Evet yani... zaten belirli bir yaşa kadar çocuk kendisi de biliyor. Ağladığı zaman anne diye ağlıyor. Tabii. Tabii. <gülüyor> Ve orada ancak <gülüyor> annesi geldiği zaman o... Etkileşim içerisinde o ihtiyacı karşılayabiliyor. E hocam bilimsel araştırmalar da aynı şeyi söylüyor. Yani babanın baba gibi hissetmesi eğer hakkını verirse bir sene içerisinde oluyor çocuk doğduktan evet. sonra. Evet. Anne neredeyse çocuk rahme düştüğü andan itibaren anne gibi hissetmeye evet. başlıyor Çünkü bütün hormonlar öyle çalışmaya başlıyor. Kadın Kadın burada avantajlı ve o avantajın verdiği yolu koşuyor. Erkek dezavantajlı ama yani asıl konuda bu değil diye düşünüyorum ben. Şimdi e, ben bizdeki evliliklerin böyle bir güç dengesi üzerine kurulduğunu görüyorum. Ve güç dengesi üstüne kurulmuş evliliklerin de çok uzun süre devam edebilirler. Yani bir sakıncası yok ama coşkudan uzak sevimsiz evlilikler olduğunu düşünüyorum. Yani adam evleniyor şimdi diyor ben evleneceğim bugün itibariyle diyor bu kadın diyor bana kölelik edecek diyor. Kadın da diyor ki, evet kölelik ediyormuş gibi görüneceğim ama herkes bilecek diyor, bu aileyi aslında ben çekip çeviriyorum. Ee, bu güç konusunun evlilikle ilişkisi ne hocam? Niye böyle bir ihtiyaç var? Polat, farkındaysan biz hangi konuyu alırsak alalım, evet. bu güç konusu işin içerisinde geliyor. geliyor. Yani ana baba çocuk ilişkisini al, öğretmen öğrenci ilişkisine al, <gülüyor> şu veya bu şekilde yaşamın değişik boyutlarına, <gülüyor> sınırlar konusuna. al bir güç konusu geliyor. Korku kültürü meselesi var. Farkında bile olmadan biz nasıl ki balık suyun farkında evet. değil, bunun içerisinde yetişiyoruz. Nasıl ki biz Türkçe öğrenirken, Türkçe öğrencimizin farkında değiliz biz. ama çıktığımız zaman böyle bir ortamda Türkçe konuşuyoruz. Ve hangi Doğrudur. şive ortamında ben silif şivesiyle konuşuyorum. Öbürü Malatya şivesiyle konuşuyor. Öbürü Karadeniz şivesiyle konuşuyor. Hepsi Türkçe ama farklı farklı şiveler oluyor. Neden böyle konuşuyorsun diyemezsin çünkü. Başka türlüsünü duymamış ki ödü. Evet, ne yani, yani budur diyor. Çok Baş büyük bir haksızlık. 7 yaşındaki bir çocuğa niye Fransızca konuşmuyorsun sen de? Efendim de. <gülüyor> misiniz? Fransızca konuş bakalım. Ne büyük haksızlık olur. <gülüyor> Tabii. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımız zaman esas itibariyle İnsan ilişkilerinde tek geçerli kriter, değer, güç evet. içine girmiş. Çocuk Hı. farkında bile diye. Sus diyor. Ama niye diyor. Sus dedim işte o kadar. Sus. Tek fark şu. Bu güçlü, ben güçsüzüm Onun Aynen için susmam lazım. Aynen öyle. Niye niye diye sorma. Tamam bu kadar. İşte böyle yapacaksın. Aha. Sorma dedim işte sana. Yani öğretmen-öğrenci ilişkisinde böyle. Bu çerçeve içerisinde... ...hazırlıyorlar daha küçükken. Mesela... ...kadın diyor ki... ...yarın evleneceksin... ...anneni unutacaksın diyor. Oğluna. Unutmayacağım diyor. Unutacaksın, unutacaksın diyor. Şimdi bu söz geçebiliyor. Neticede baba da evlenirken diyor ki... ...bak oğlum... ...karı kısmına yaranılmaz diyor ya netice itibariyle. Allah Ve... <gülüyor> ...ya güçlüsündür... <gülüyor> ve hatta zayıfsındır sömürülürsün. Aynı ve baba. bu çerçeve içerisinde çocuğu hazırlıyor. Yani seni takdir etmem ancak kadını ezersen olur. Aferin olma derim. Durum oluyor. Peki aynı baba kız babası olduğu zaman ne diyor hocam ya? Yani ben ben hakikaten bunu merak ediyorum. Oğluna kadının gözünü ilk gece korkut diyen adam kızına ne diyebilir? O da karısına diyor ki kız kızla konuşmuyor, konuş diyor. Kadın da konuşuyor kız. Diyor. Kız bir katana sen bas diyor, senin dediğin olsun, senin dediğin olsun. Erkek kısmına yaranılmaz, yaranılmaz. Ya ya, yani bu birinci sınıf ahlaksızlık ya. Yani, Ama farkında, herkes yapıyor. Yani bu, bu hakikaten ahlaksızlık. Kız ayağa basmaya çalıştığı zaman ne yapıyoruz? ha biz hikâyağına basıyoruz, <gülüyor> biz hikâyağına basıyoruz, <gülüyor> biz hikâyağına... Yahu evlilik mi kuruyorsun, savaş mı başlatıyorsun? Ve bu öyle genel yapılan bir bence ahlaksızlık ki... Çok. Ya, Yapmazsan sen ahlaksız oluyorsun. Şimdi kurallar bana işleyeceği zaman benim istediğim gibi olsunlar bizim dışımızdakileri olduğu zaman biz onların hepsinin kötü olduğunu düşünelim diyor burada. Evet. Yani benim Ama... benim bana ait olsun da diyor güç bizde o kalsın da ne olursa olsun diyor. Benim kızım kocasını üssün benim oğlum Gelin ve üstsün. Ya yapmayın. Hakikaten söylediğiniz gibi bu nasıl bir? Kral şu. Heh. Güçlü olanın borusu öter. Kafanı çalıştır güçlü olsun. O zaman da şöyle bir hayata gidiyorsunuz hocam. Ya birisi benden daha güçlü olursa diye bütün ömrünüz tedirginlik içinde geçiyor. Aynen öyle. Ya birisi benden daha güçlü olursa. Tek konu güçse. Tek konu tek geçer değer buysa o zaman başka da bir şey kalmıyor gerek. içinden geldi karın çok güzel yemek pişirmiş ve evet. diyeceksin ki canım karıcığım teşekkür ederim ellerine sağlık, ellerine sağlık diyeceksin bir hatırlıyorsun ki ulan karı kısma yaranılmaz şımartmamak <gülüyor> lazım tut içinde <gülüyor> kadın dayanamıyor soruyor diyor ki nasıl He? iyi olmuş mu diyor ha, evet. Evet. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. hep sürüyorsun zaten tamam işte. bir şey söylemediğimize göre bozukluk yok işte tamam <gülüyor> Böyle bir tavır içerisinde. Bunu görüyorum ben etrafımda. Var hocam, var. Yaşıyorum. Ve ne kadar acı bir şey. Yani olabilecek potansiyel. Hakikaten çok acı bir şey bu. Şimdi, bu çerçeve içerisinde hareket ediyoruz. Harcamış olduğumuz bizim kendi yaşamımız. Halbuki diyoruz ki, insan insana. İnsan insana. Ya bir yolculuk yapıyorsunuz beraber. Buradan çocuklar yetişecek. Aynen. Ve bu çocuklarla beraber bu ülkenin geleceğini oluşturacağız. Şimdi bırakalım ülke meselesini. Bizim geleceğimiz var ya. Evet. Doğrudan vazgeçtim o kadar büyük resmi görmeyelim. Evet. Ya bu, bu çekilir mi hocam? Evet. Ve inanın bu dengeler üstüne kurulmuş evlilikler genelde uzun sürüyorlar. Evet. Yani çünkü başka türlüsü olamazmış gibi geliyor insanlara ve kadın idare ediyor. Diyor ki zaten yapabileceğim başka bir şey yok. Adam iyi kötü idare ediyor zaten yapabileceğimiz başka bir şey yok diye. Rahmetlik analığımın söylediği bir şey vardı. Evladım dedi bir kadında olması gereken üç korku var dedi. Allah korkusu, baba korkusu, koca, koca korkusu. korkusu. Şimdi <gülüyor> ben seminerlerde bekar kızlara diyorum ki var mı kız diyorum koca korkusu hayır diyorlar. O zaman evlenemezsin diyor. <gülüyor> Şimdi diyorum senin evlenebilmen için şöyle yapman lazım. Bir erkeğe bakacaksın. Ay seninle çok korktum. Ay <gülüyor> ben de çok korktum diyeceksin. <gülüyor> Bak derim adam hemen gelir benimle evlenir misin der. <gülüyor> Ay çok korkuyorum ama o zaman daha da ısrar eder diyor. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum sana ipucu diyorum falan. Gülüşüyoruz böyle ama bunun da gerçek payı gerçek var. Gerçek payı var hocam. Değerli izleyenler kadın erkek ilişkisi bir toplumun geleceğine damga vuran en önemli ilişki. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler kadın erkek ilişkisi yaşamın en önemli ilişkilerinden bir tanesi. Bunu korku zemininde devam ettirebiliriz veya insan insana devam ettirebiliriz. Sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hocam o dediğinizi yaptığımız zaman yani biz bunu korku zemininde devam ettirdiğimiz zaman ee, ben bir hapishanede yaşadığımı düşünmeye başlıyorum. Yani burası eğer bir evlilikse ve güç üstüne kurulmuşsa korku üstüne kurulmuşsa o zaman bir hapishanedeyim demektir. Tek soru şu, yani eşimin dostum olmadığı kesin de gardiyan ben miyim, eşim mi kısmı olmaya başlıyor? Kim hapishanenin içerisinde? Fakat ikimiz de aynı binanın içerisindeyiz. Kim hapis onu da tartışmak lazım. Yani evet. o zaman bir gelecek falan da oluşmuyor hocam. O dediğiniz işte masanın karşısında oturup bir tanesinin surat astığı, öbürünün şikayet etme noktasına geldiği ama artık onu bile etmeyecek kadar enerjisini kaybettiği bir hayat kurulmuş oluyor diye düşünüyorum. Evet. Onun için sık sık etrafa nasılsın Eee nasıl bakalım işte. Gidiyoruz Allah'a şükür. Allah Yaşam yok. Böyle bir coşku, coşku yok. Ee, onun için böyle heeeh olduğu ortamlar. <gülüyor> Bundan dolayı oluyor. Ve ne kadar önemli. Bana öyle geliyor ki sanat, şiir, Aha. felsefe, altta yatan enerjiye baktığınız zaman cinsel bir enerji var. Mutlaka var hocam. Evet. Bir de Gelişmez ki yani hayatınızın içerisinde bir şey sizden bu kadar çok enerji alıyorsa yani düşünün siz acayip üretken olun bilmem ne olun falan filan ama hayatınızın bir yerinde bütün enerjinizi emen sizi sürekli sıkıntı içerisinde tutan bir alan varsa sizden ancak hayatı idam ettirebilecek kadar bir adam olur ya da bir kadın olur. Başka da bir şey olmaz orada. Evet. O, oradaki o sıkışmışlık duygusu kalan alanların hepsini etkiler. Evet. Ben ailelere gittiğim zaman, bazen gittiğim zaman, onun için bu sosyal kısma ben yüz diyorum. Evet. Ee, sosyal roller, roller. Aha. Onun için yüz evliliği dediğim bir evlilik türü oluyor. Bir de bu insan insana ilişkinin cıvıl cıvıl olan kısmına can evliliği evet. diyorum. Şimdi bu iki uçta aralarda değişik mesafeler var. Aha. Bir yere gittiğim zaman hissediyorum. Ee, yani kapıyı çalıp girdiğim zaman içeriye, böyle evin havasından... Yüz mu baskın yoksa can mı baskın hissediyorsun? Yüz baskında bir sessizlik var. Pss pss pss konuşulur. Evet. Böyle bir şey ifade etmeyen gülümsemeler vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve konuşmalar nasılsınız? Daha da nasılsınız? Sigiler iyidir inşallah. Evet falan böyle atız. Tamam bir de seromeniyel bir tavır içerisindedir. Can olduğu o zaman yenilik vardır, sürpriz vardır. Beş yaşındaki der. E sen bugün dişleri fıçalamadın mı? <gülüyor> Niye? Ağzın kokuyor. <gülüyor> Ve nasıl konuşuyorsun böyle? Gürürür falan demez kimse etrafta. Ve gülümserler bakalım sen nasıl bir ilişki kuracaksın. Evet. Orada kadın erkek ilişkisinde bakarsın. Ee, kadın başka bir şeyle meşgulken eğer suyu dökmüşsen adam hemen kalkar. Kağıdı bulur, siler. Ve böylelikle roller içerisinde kapanmamış. Sürekli Tabii. birbirine yardımcı olan, o biraz önce söylediğin gibi takım bilinci içerisinde olan bir İlişkiyi görürsün. Şimdi hocam mesela en basit örnekten konuşalım. Bizde görev paylaşımı dahilinde genelde hanımlar yemeği yapıyor. Yani oturup düşünelim adamın da önüne koyuyor, adam da falan yapıyor böyle en sonunda. Ya haftada 7 gün bir günde 3 oyundan 21 oyun yapar. Evet. Hadi vazgeçtim, bunun bir öğününü yediğinizi düşünün evde. Yani bugünün modern ailesi, kadın da çalışıyor, adam da çalışıyor, akşam eve geliniyor ve bir öğün yeniliyor. Üretim kısmından vazgeçtim, sadece yemeği akıl etmekten bahsediyorum. Sadece yemeği akıl etmekten, bugün ne yiyeceğiz sorusunun cevabını vermekten bahsediyorum. Bu akşam ne yiyeceğiz sorusunun. Senede 365 kere cevaplamanız gereken bir soru haline geliyor. Bakın tek öğün, vazgeçtim üretimden, sadece sorunun cevabı. Yani bu sorunun cevabını vermek bile başlı başına bir iş hocam. Hadi kadın verdi. Kadın bu cevabı verirken adamdan ne bekliyor? Adam ne yapacak böyle bir noktada? Şimdi eğer kuru kuruya bir ee işte fena değil yedik diyorsanız yazıklar olsun. Yani o, o emeğe yazık, o kadının ayırdığı zamana yazık, orada geçen zamana tamamen yazık. Kadın bir iş yapmış ve istiyor ki kabul edilsin. Adamın da ona göre bir tavır sergilemesi lazım. Siz bir gün itibariyle biz düzgün bir aile olmaya karar verdik. Ben karı koca olarak hoş bir hayat sürdüreceğim diyorsak ne öneriyorsunuz böyle bir durumda? Kadın için de erkek için de. Kadının da burada yapabileceği evet. bir şeyler var diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle ben sık sık burada tekrar ettiğim kelimeye gireceğim. Sohbete girmek lazım. Şimdi yemek konusunda konuşuyoruz yemek konusunda sohbete girmek lazım. Aha. Ee, ne yapayım diyecek kadın. Diyeceksin ki ya aa, son zamanlarda şunu şunu yedik bunu bunu yedik. Şöyle bir şey yapalım mı ne dersin koca? Evet tamam mevsimi de böyle. Ya hatta oturup haftanın yemeğini beraberce konuşalım. Olur. Niye olmasın ki böyle? Ondan sonra... Bak şunu yaparken sana çok zahmet olacak ama ben kolları sıvayıp sana yardım edeceğim. Evet. Demek. Ee, ne kadar önemli. Ne kadar önemli bu paylaşım içerisinde. Ama bunu yapacak erkeğin ilk aklına gelen ne biliyor musun? Ya ondan benden korkmaz o zaman ya. Yani korkmaz. Evet. Korkmaz. Şimdi bizim erkeğimizin saygıyla korkuyu ayırt etmesi lazım. <gülüyor> Çok güzel bir şey söyledin. Çok önemli. Korku kültüründe saygıyı biz korku olarak anlıyoruz. Aynen. Ama saygı çok sağlıklı, temel bir şey. Ailede kadının ve erkeğin birbiriyle saygılı olması lazım. Yani sınırlarının farkında olarak mesafe iyi bilmesi lazım. Sürekli korkulan bir insan olmak ne kadar yalnızlatıcı. Çok. Çok acı bir şey. Çok. Ve bu hapishanedeyken hapishanede olduğunu da bilmiyorsun Bilmez. aslında. Zaman geçtikten sonra bakıyorsun çocuk yok, torun yok, yapayalnız kala kalmışsın. Vay diyorsun ya. Arayan soran olmamış bir durum ortaya çıkıyor. O bakımdan bu sohbete bir an önce başlamak lazım. Ve bizim her birimizin içimizden geçen duyguların kaynağının farkına vararak insan insana sohbete kendimizi eğitmemiz lazım. Aynen. Bunun altını bir daha çiziyorum. Bu sadece kadın erkek ilişkisinde değil, ana baba çocuk ilişkisinde, öğretmen öğrenci ilişkisinde, yönetici çalışan ilişkisinde, devlet vatandaş ilişkisinde bizim birbirimize saygılı bir sohbeti başlatmamız lazım. Demokratik ailenin temeli bu. Demokratik okulun temeli bu. Demokrasi yaşayan bir toplumun Temeli bu olması lazım. Onun için mutlaka insan insana merhaba demeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü, Ve bu hakikaten çok derinden bir şey. Hemen karar verince olacak bir şey değil. Öyle. Her birimizin günlük yaşamda bunun farkına varıp mücadelesini vermek lazım. Yani şu itirazı da aynı zamanda geçmiş oldunuz bence. Ya bizi böyle yetiştirmişler ne yapalım dememek lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü bunun sonunda hakikaten kaçınılmaz bir yalnızlık var. Hem erkek için hem kadın için. Evet. Bakın bu güç üstüne evliliklerini kurmuş erkeklerin hepsi uzun vadede çok ciddi yalnızlık çekiyorlar. Bunun farkında olmak lazım. Çünkü siz gücünüzü yitirmeye başlıyorsunuz bir zaman sonra. Ailede güç dengeleri değişmeye başlıyor. İlişkiyi kurmayan, çocuklarıyla, eşiyle ilişkiyi kurmayan erkek bir zaman sonra... Gücü de yitirince bu sefer ondan beklenen bir şey de kalmıyor. Evet. Çocuğun eli ekmek tutmaya başladı. E, anne ondan da destek görmeye başladı. Bilmem ne derken adam bir anda e, evin bir köşesinde kalıyor. Lafı da var Türkçe'de. Efendim, kurtlar kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş diyorlar. Yani Bir dil niye böyle bir terim üretmek zorunda evet. kalsın? Evet. Çok güçlü. Korku kültürünün ürettiği son derecede... Aynen tasvir edici, betimleyici bir terim. Şimdi, sık sık ben söylüyorum şunu, Polat, 16'sında ölmüş, 70'inde gömülmüş çok insan var. Evet. Değerli izleyenler, siz onlardan birisi olmayın. 16'sında ölmüş olduğunuzun farkına varıp, canlanmaya karar verin. Deyin ki, ben ölmeyeceğim mi? Ben ölmeyeceğim. Ve ben, ben, bu hapishaneden kurtularak insanla bir ilişki için merhaba diyeceğim. Bu program bunun temenni atmış olsun. Harika hocam. Polatçığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam ama bu konuyu bir daha konuşmamız lazım. Anlatacak bir sürü şey var bence. Evet kaldı. Değerli izleyenler tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Oh, oh, oh.